Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd feinna estaga'l hadis kitabullah ve hayral hadi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatetha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve külle dalaletin filler şüphesiz hamd Allah içindir ondan bağışlanma dileriz ondan yardım isteriz nefislerimizin ve amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız Allah'ın saptırdığını hiç kimse hidayet edemez ve Allah'ın hidayet ettiğinde hiç kimse saptıramaz Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur o birdir, ortağı yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam onun kulu ve resulüdür. Bundan sonra şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın yoldur. Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam sahabelerine bu e, tercüme ettiğim cümleleri, başında Arapçasını söylediğim ifadeleri sahabelerine her meclislerin açılışında e, başlangıç olarak bununla başlamalarını emredir. Bunu öğretirdi. E, biz de bu nişan merasimi münasebetiyle e, yapacağımız bu sohbete Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetiyle başlıyoruz. Şüphesiz bu Hutbetül Hace denilen e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bu giriş pek çok faydaları içermektedir. Özellikle son kısmında sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur, onun sünnetidir, onun yaşam tarzıdır. İşlerin en kötüsü de dinde sonradan ortaya çıkarılan bidatlerdir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık, her bidat ateşledir ateştedir buyuruyor Nebi Allah esatvesi. Allah Azze ve Celle, Zariyat suresi 56. ayetinde, "Estağfurullah, vema vel inse illa budun." İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani insanlar dünyada İster kendi istekleriyle olsun, isterse istekleri dışında olsun, her halkarda kul olarak yaratılmışlardır. Burada bizlere düşen şey, kulluğumuzda Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Kulluğumuzu sadece Allah Azze ve Celle'ye yönlendirmek. Ve Allah'tan başkasına kulluk içeren her fiilden yani şirkten uzak durmak. Allah Azze ve Celle peygamberlerini tevhid davetiyle göndermiştir. Peygamberlerin muhatap olduğu inkarcı toplumlar esasında Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar eden toplumlar değillerdi. Allah'ın varlığını kabul eden ama Allah'ın sıfatlarında ona ortak koşan kimselerdi. Allah Azze ve Celle'nin halk arasında meşhur olduğu şekliyle Esmaül ül Hüsna dediğimiz her bir ismin bir sıfata delalet ettiği isimleri Bunların her birerini La ilahe illallah terkibinde bizim uygulamamız lazım. Yani e, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah'tan başka öldüren, Allah'tan başka dirilten, Allah'tan başka ibadete layık olan, Allah'tan başka sevilmeye layık olan, Allah'tan başka korkulmaya layık olan yoktur. Bizler hayatımızın çeşitli alanlarında şüphesiz, ee, bu durumlarla karşılaşırız ve Allah Azze ve Celle bizleri kendisini birleyip birlemediğimizle imtihan etmektedir. Bizler Kur'an'a iman ettiğimizi söylerken Allah'ın kitabını eğer hiç okumamışsak Rabbimizin bize vahyettiklerini, bizden istediklerini, emrettiklerini, yasakladıklarını hiç bilmeden Kur'an'a iman ettik diyorsak bu boş bir iddiadan ibarettir. Nebi Aleyhissat ve iman ettiğimizi iddia ediyorsak fakat yaşantımızda Nebi Aleyhissat ve öğretileri, onun sünnetleri, emirleri, yasakları hakim değilse yine bu da boş bir iddiadan, iman iddiasından ibarettir. Öncelikle İslam'a giriş sözü olan la ilahe illallah kelimesi tevhidini Bilmek emredilmiştir. Bunu bilmeden söylemek kişiye fayda vermez. Allah Azze ve Celle Muhammed suresinde buyuruyor ki: "Fa'alim ennehu la ilah illallah". Şunu iyi bil ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Bu kelimeyi tevhidi yerine getirmek bizden isteniyorsa şüphesiz bizim burada. Öncelikle ilah kelimesinin ne manaya geldiğini iyi bilmemiz, ilah olarak sadece Allah'ı birlememiz, buna zıt olan her şeyden uzak durmamız. Yani ibadeti Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirmememiz gerekir. İbadet dediğimiz zaman aklınıza sadece hac yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak gelmesin. Şüphesiz insanın söz, fiil, düşünce olarak... Kendisinden sadır olan her fiili bir ibadettir. Dua bir ibadettir. Allah'tan başkasına yönlendirilemez. Adak bir ibadettir. Allah'tan başkası adına adanamaz. Kurban bir ibadettir. Allah'tan başkası adına kurban kesilemez. Bir kabrin hürmetine, bir evliyanın hürmetine kurban kesilemez. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bile. Nebi Aleyhissalatüssam'a Müslüman olan müşriklerden birisi geldiğinde El Resulü ben cahiliye döneminde buane denilen yerde bir adak adamıştım. Orada kurban kesmek için diye e, bunu ne yapayım diye soruyor. Allah Resulü Vesselam diyor ki o buane denilen yer Allah'tan başkasına kurban kesilen bir yer mi, şirk koşulan bir yer mi diye soruyor. Hayır diyorlar. Bunun üzerine o halde orada kesebilirsin. Yani. Adağını yerine getirebilirsin diyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabını dolayısıyla bizleri, bizlere bir rehber olması için şirkten azami derecede sakındırmış. Kendisine Allah ve sen dilersen diye hitap eden birisine sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun diyerek onu ikaz etmiştir. Şimdi bizler ibadeti çok daha geniş çaplı düşünmek zorundayız. La ilahe illallah kelimesinin bizlere fayda sağlaması için. Bizleri cennete götürmesi, ateşten uzaklaştırması için. Az önce dedik ki söz, fiil, davranış olarak ve düşünce olarak kişiden sadır olan her şey ibadettir. Kişinin evine girip çıkması, elbisesini giyip çıkarırken yaptıkları... Tuvalete bile girerken çıkarken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiklerine göre amel etmesi. Fıtri bir ihtiyaç olan yemek yemede dahi yediğini helalden yemesi, sağ eliyle yemesi, besmele çekerek yemesi. Bunları yeme işini bitirdikten sonra Allah Azze ve Celle'ye hamd etmesi. Bakın bunların her bireri insana sevap kazandıran şeylerdir. Dolayısıyla bir insan bunları yapmadığı zaman başka bir şeylere kulluğu gündeme gelir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ya beni Adem. Elhamdülillah. Aleyküm ya beni Adem. Enla bu düş şeytan. Ey Adem oğulları. Şeytana kulluk etmeyin. Şeytana ibadet etmeyin diye sizden ahit almadık mı? Buyuruyor. Yani kişi demek ki şeytana ibadet edebiliyor. Fakat hiç kimse şunu söylemez. Ben şeytana şu şekilde ibadet ettim. Bunu hiç kimse itiraf etmez ama fiilleriyle ister farkında olsun ister olmasın şeytana itaatini gerçekleştirir. Yine Allah Azze ve Celle Furkan suresi 43. ayetinde buyuruyor ki Hevasını ilah edineni gördün mü? Hevasını yani nefsinin arzularını, nefsinin isteklerini ilah edineni gördün mü? Bakın demek ki bu ayette Allah Azze ve Celle neye dikkat çekiyor? Bir kimse la ilahe illallah dediği halde Allah Azze ve Celle'nin emri veyahut yasağı karşısında nefsinin, hevasının arzularını, nefsinin tutkularını Allah'ın emri veya yasanın önüne geçiriyorsa, La ilahe illallah sözü iptal olmuş oluyor. Şirk gündeme geliyor. Şirk illaki Allah'ı inkar etmekle gündeme gelmiyor bak. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Altının kulu helak olsun, gümüşün kulu helak olsun, kadının kulu helak olsun. Midesinin, çehvetinin kulu helak olsun. Şatafatlı elbisenin kulu helak olsun. Bu ifadelerden anlıyoruz ki insan bu şeylere kulluk edebiliyor. Paranın kulu olabiliyor. Kadının kulu olabiliyor. Midesinin kulu olabiliyor. Güzel elbisenin, şatafatlı elbisenin kulu olabiliyor. Ne şekilde gerçekleşir bu? Allah Azze ve Celle bir şeyi yasaklamasına rağmen bunu haram yoldan, Elde etmeye çalışan bir insan burada Allah Azze ve Celle'ye has kılması gereken bir ibadeti, bir fiili başka bir şeye atfediyordur. Ya para için yapıyordur, ya kadın için yapıyordur, ya nefsinin hevası için yapıyordur, ya şeytana itaatinden yapıyordur. O halde bizim hayat boyunca çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü La İlahe illallah diyen cennete girer. Bu basit bir ücret, büyük bir müjde. Ama bu La İlahe illallah sözünü söylemekle bitmiyor. Asıl iş buradan sonra başlıyor. Kişi çünkü ölene kadar, bu imanı teslim edene kadar imtihanlar içerisindedir. Hayatın sahneleri kendisini şirke düşürecek, Allah'a kulluktan uzaklaştıracak, Allah ile beraber başka şeyleri de kulluğa sebep olabilecek şeylerle karşılaşır insan. Kimisi isyan yolunu tutar, tamamen şeytan yolunu tutar. Şeytan bazen de sağdan yanaşır. Sağdan yanaşması dinde güzel gösterdiği şeyleri delilsiz olarak yapmaz. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in adeta bir özetidir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bizden şöyle dua etmemizi istiyor. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin Ey Allah'ım bizleri gazaba uğrayanların yoluna değil ve sapıtanların yoluna da değil. İhtinat sıratel mustakim İstikamet üzere olanların yoluna ilet buyuruyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklarken diyor ki, Gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Onlar dinlerini çok iyi biliyorlardı. Fakat gereğiyle amel etmiyorlardı. Dallin ise, sapıtanlar ise Hristiyanlardır. Onlar ise bilmeden kendi başlarına ameller uydurarak bir takım ibadetlerde bulunuyorlardı. Mesela ruhbanlık diye bir şey icat etmişlerdi. Dünyadan el çekip, Sadece ibadetle meşgul olmak gibi bakın görünüşte kişi kendisine Allah'a veriyor. Bunlar ne kötülük var diyebilirsiniz. Ama Allah bunları bun, bunlara onu emretmemişti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her peygamberin ümmeti içerisinde seçkin bir takım ashabı, havarileri vardı. Bunlar vefat ettikten sonra arkalarından öyle nesiller geldi ki bunlar emrolunmadıkları şeyleri yapan ve yapmadıkları şeyleri söyleyen kimseler oldular. Artık kim bunlara eliyle karşı çıkarsa mü'mindir. Diliyle karşı çıkarsa mü'mindir. Kalbiyle buz ederse mü'mindir. Bundan ötede iman yoktur. Bu imanın en zayıfıdır diyor. Bakın demek ki bizim imanı muhafaza edebilmemiz için gücümüz yetiyorsa kötülüklere elimizle karşı çıkmamız. Buna gücümüz yetmiyorsa dilimizle, buna da imkanımız yoksa hiç olmazsa kalbimizde buz etmemiz. Buz nedir? Buz nefrettir. O fiilden nefret etmektir. Biz kendimizi yoklayalım. Şu hayat içerisinde özellikle ahir zamanı yaşadığımız şu ortam içerisinde pek çok çirkinlikler, pek çok kötülükler işleniyor. Biz bunlardan buğuz mu ediyoruz? Yoksa evlerimizin baş köşesine oturtup biz e, kendi yakınlarımızda, kendi tanıdığımız insanlarda yakıştıramadığımız fiilleri televizyonda alkışlayarak, beğenerek mi izliyoruz? Eğer bunu yapıyorsak inanın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tehdidinin muhatapları oluruz kalben dahi buze edemiyorsan eğer, zerre kadar imanın kalmamış demektir. Neuzu billah. İşte biz bunları hayatta tutmak zorundayız. Din nasihatle kaimdir. Biz her gün, hiç olmazsa iki günde bir, üç günde bir, o da olmadı haftada bir birbirimize sürekli Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yasaklarını hatırlatıp Allah'a itaati ona kulluğu hatırlatıp bunlarla nasihatle dinimizi ikame etmemiz ayakta tutmamız gerekirken bunların yerini neler almış? Falan ile filanın flörtü filanla filanın falanca dizideki e, gayrimeşru ilişkileri bunlar hayatımıza girmiş. Ve inanın bu toplum o hale gelmiştir ki Bu artık sıradan karşılanmaya başlanmış. Hayatımızda karşılaştığımız zaman, yani film filmler sayesinde yerleşen, e, bu bilinçaltına yerleşen duygular hayatımızda karşılaştığımız zaman Allah'ın emrini yerine getirmekten bizleri alıkoyar hale gelmiş. Utanç vericidir. Bakın şunları görüyoruz, işliyoruz, duyuyoruz. Daha ilkokul çağındaki çocuğuna annesi babası şunu soruyor. Sevgilim var mı? İlkokul çağındaki çocuğa bunu soruyor. Yoksa kınanıyor ve o çocuk bir nevi e, gayrimeşru işlere daha o yaşında itekleniyor. Bizler kendilerimizden önce, bizden önce eğer salihlerden, Allah'a itaat eden kullardan bu dini teslim almışsak, onların hayırlı bir nesli olmuşsak, biz bunu bizden sonraki nesillere daha iyisiyle, daha fazlasıyla, daha güzel bir eğitimle sunmak zorundayız. Ama biz başta kendimiz bunları ihmal edersek, yeni gelecek nesilden de asla bir şey beklemememiz lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, İbni Mesud ve Huzeyfe radiyallahu anh'den gelen rivayetlerde şöyle buyuruyor. İnsanlar sünnetlerimi terk edecekler. Bundan sonra bir takım kendileri bazı şeyleri icat edecekler. İbadet adına. Yani ne Allah'ın emrettiği, ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmediği bir takım ibadetler icat edecekler. Ve halk arasında bu öylesine yerleşecek ki bilenler bunlardan sakındırdığı zaman sanki sünnetler inkar ediliyormuş gibi tepki verecekler diyor. Toplum böyle değil midir şimdi? Bizim hayatımızda Allah'ın emirleri mi hakimdir yoksa gelenekler mi? Görenekler mi? Hiçbir deliyle dayanmayan, Allah'tan ve Resulü'nden gelen bir deliyle dayanmayan, asla asları olmayan hurafeler mi hakimdir? Allah azze ve celle bakın ne buyuruyor. A'raf suresi 172 173. ayetlerinde mealen Rabb'in Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' demişti. Onlar da ''Evet, buna şahidiz.'' demişlerdi. Bu, kıyamet günü. Bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir. Devam ediyor. Veyahut, ''Atalarımız, babalarımız önceden Allah'a şirk koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduk. Şimdi o batılı işleyenlerin yüzünden bizi de hesaba, hesaba mı çekeceksin? Bunu demeyesiniz.'' diye diyor Allah Azze ve Celle. Yani, Atalardan, babalardan gördüğün bir şey bizi kurtarmayacak. Bizi kurtaran şey ancak Allah'ın Resulü ile gönderdiği dinidir, vahyidir. Kitap ve sünnettir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun için şöyle buyuruyor. Size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki temel esas bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir buyuruyor. Biz bunlara ne kadar tutunmuşuz? Pazardan elma alırken, domates alırken İyisini seçiyoruz da alıyoruz ama dinimiz adına bizi ahirette büyük vartalara sokacak veyahut da cennete ulaştıracak şeyler olan dinimizin gerekleri hakkında e, bunun delili var mıdır, neye dayanıyor, nereden çıkmıştır bunları araştırmadan yaparsak bir elmaya bile bir domatese bile vermediğimiz kıymeti e, domatese bile verdiğimiz kıymeti dine vermemiş oluruz. İşte o zaman Allah Azze ve Celle bizleri hesaba çeker. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Fur Furkan Suresinin 29. ayetinde belirtildiği gibi buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden şöyle dava davacı olacak. Ey Rabbim benim bu ümmetin Kur'an'ı bütün terk ettiler. Biz eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle kendilerinden yüz çevirdiği kimselerden olmak istemiyorsak mutlaka hayatımızda bunlara dikkat etmek zorundayız. Bakın basit bir e, nişan töreni, töreni merasimi. E, şu sözleri çok duyduk. Diyorlar ki, yahu diyor insan diyor, ömründe bir kere evleniyor diyor. İşte onda da gayrimeşru bazı şeyler yapıversin ne olur. Bir Müslüman böyle düşünmemesi lazım. Şöyle düşünmesi lazım. Yahu ben ömründe bir kere evleniyorum. Allah'ın Resulü'nün sünnetine uygun bir düğünü, uygun bir nişanı burada yaparım. Başka bir yerde artık yapma imkanım yok. Bir daha de nişanlanacak değilim. Müslüman böyle düşünür. Ama şeytan nasıl vesvese veriyor? Ya bir kere değil mi sonuçta ömürde? Burada da isyan ediver. Şeytanın bu vesveselerine kesinlikle aldırmamak lazım. Dua konusunda e, belki birçoğunuz işte dua edilsin. E, bu şekilde toplu bir şekilde amin denilsin. Bunu bekliyor belki e, bazılarımız. Ama biz burada şunu görüyoruz. Nebi ve Vesselam'ın sünnetinde toplu bir şekilde el açıp dua ettirme yok. Dua çünkü kulun kalbiyle Rabbi arasındaki bir bağdır. Herkes samimi bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua etmek durumdadır. Ama bu umumi toptan el açıp dua etmelerde genellikle bu samimiyeti bulamazsınız. Kişi neye amin dediğini bile bilmez. Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde Valilerinden birisi mektup yazıyor. Ey müminlerin emiri diyor. Burada diyor yeni bir şey çıkardılar. İşlerinden birisi el kaldırıyor. Amin diyerek dua ettirmeye başlıyor. Herkes de ona eşlik ediyorlar. Ne yapayım diyor. Sen onları bana gönder diyor. Onları gönderince Ömer radiyaların onlara önce nasihat ediyor. Sizin bu yaptığınız Nebi aleyhisselatü vesselamın sünnetinde olmayan bir şey. Biz peygamberde bunu görmedik. Allah Resulü'nün seçkin sahabeleri bak hayatta... Onların hiçbirisi böyle şeyler yapmıyor. Şüphesiz hiç kimse Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan daha güzelini koyamaz. Ve onları bir daha böyle bir şey yaparsanız sizleri kamçılatırım diyerek geri gönderiyor. Maalesef bu gibi şeyler hayatımıza yerleşmiştir. Belki bunları aşması zordur, toplumda uygulaması canım elalem ne der diye düşünülebilir. Ama biz her şeyden önce şunu düşünmek zorundayız. Biz el alemden değil Allah Azze ve Celle'nin bizleri ne ile sorumlu tuttuğundan mesulüz. Ayşe radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir kimse Allah razı olduğu bir ameli, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği razı olduğu bir ameli insanların kendisinden yüz çevirmesine rağmen işlemekte, o ameli yerine getirmekte ısrar ederse ve yerine getirirse Allah Azze ve Celle okuldan razı olduğu gibi o yüz çevirmesinden korktuğu kimselerin kalplerini de kendisine çevirir diyor yöneltir. Şüphesiz kalpler Allah'ın elindedir. Kim de diyor Allah'ın gazap ettiği bir ameli. Sırf insanlar benden hoşlansın bu sebeple beni kınamasınlar diyerek yaparsa Allah ona gazap ettiği gibi o sevgilerini umduğu muhabbetlerini umduğu kimselerinde kalplerini kendisinin aleyhine çevirir diyor. Hakikaten de bu, bu kevni yasa yürürlüktedir. Bunları çok kez e, müşahede etmişizdir. İnsanların gönlünü etmek için e, bir takım amellere girişiyor insan ama yaptığı bu şey Allah'a isyan çeviriyor. İşte Allah onlarla onların arasını bir şekilde yine açıyor değil mi? Veyahut Allah'a itaat uğrunda insanların tepkisini hiçe sayıyor. Allah o tepkisinden korktuğu insanların kalplerini kendisine çeviriyor. İşte bu korku da Ummada, umutta Allah Azze ve Celle'yi birlemenin örneklerinden birisidir. İnsanlardan çünkü insanların ne diyeceğinden biz burada mesul değiliz. Eğer Allah'a isyan söz konusuysa mahluk aytat yoktur buyuruluyor hadiste. Biz her şeyden önce Allah'ı razı etmekle mükellebiz. Kutsi hadiste öyle buyurulur. Allah Azze ve Celle bir kulu sevdiği zaman <gülüyor> sema meleklerine nida eder. Ey meleklerim ben falanca kulumu seviyorum siz de onu sevin. Cibril aleyhisselam bunu diğer meleklere ilan eder ve o kimseye karşı yeryüzüne hoşnutluk konulur bir çeşit sempati konulur İnsanlar da onu sever diyor ama Allah azze ve celle bir kula da ederse sevmezse nefret ederse ''Ey meleklerim, ey Cebrail ben falancayı sevmiyorum, sen de onu sevme.'' Sonra Cebrail aleyhisselam Allah azze ve celle şöyle buyurdu diyerek meleklere, diğer meleklere, sema meleklerine bunu ilan eder ve o kimseye karşı yeryüzüne bir antipati, bir sevgisizlik konulur. İnsanlar onu sevmez diyor. Demek ki bizim yegane, razı edeceğimiz makam, rızasını arayacağımız makam Allah azze ve celle olmalıdır. Bütün mesele burada bitiyor. Ama insanları razı etmeye gelince... E, halk arasında Nasreddin Hoca'ya da nispet edilen bir fıkra vardır. Lokman Aleyhisselam'a da nispet edilir bu bazı kaynaklarda. Lokman Aleyhisselam oğluyla beraber bir eşeğin, affedersiniz söz meclisten dışarı, bir eşeğin üzerinde e, yolculuk yapmaktadır. Bunu görenler diyorlar ki, yahu yazık değil mi? İkiniz de koca koca insanlarsınız. Eşek altınızda eziliyor. Niye hayvana eziyet ediyorsunuz? Bunun üzerine ikisi de iniyorlar. Az sonra başka bir grup insan bunlarla karşılaşıyor. Diyor ki yahu siz ahmak mısınız? Eşek boş gidiyor ikiniz de yürüyorsunuz diyorlar. Bunun üzerine Lokman Aleyhisselam oğlunu bindiriyor eşeğe. O şekilde gidiyorlar. Başka bir grupla karşılaşıyorlar. Onlar da diyor ki yahu ayıp değil mi? Küçücük çocuk işte eşeğe binmiş de babası ihtiyar adam yanında yürüyerek gidiyor. Bu ayıp değil mi diyor. Oğlunu indiriyor kendisi biniyor. Başka bir grupla karşılaşıyor. Onlar da diyorlar ki Şuna bak kocaman adam az çocuğu yürütüyor da kendisi eşekle gidiyor diyorlar. Yani insanları bu şekilde razı etmeyi arayan bunu başaramaz. Ama biz Allah Azze ve Celle'yi razı edersek evet insanların kalplerini bize çevireceğini vaat ediyor. İşte Allah'ı razı etmenin en başta gelen giriş kapısı La İlahe illallah'tır. İslam'a giriştir dedik. Ve bu girişten sonra iş bitmiyor. Hayat boyunca bir imtihan. Bu La İlahe illallah sözünde ne kadar sabitiz biz. Mesela bakın şu ayette ne deniyordu Araf 172'de? Biz Ezer'de bir söz vermişiz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına? Evet biz buna şahidiz diye. Hepimizin ruhları söz vermiş. Ve dünyaya geliş amacımız da bu sözü dünyada yerine getiriyor muyuz, getiriyor, getirmiyor muyuz? Bundan mesulüz. Nebi ve Vesselam buyuruyor ki, Her doğan çocuk, Fıtrat üzere doğar. Kastettiği fıtrat, İslam fıtratı işte budur. Yani Allah Azze ve Celle'yi Rabbi olarak bilecek kapasitede doğar. Çocuk akıl bali olduğu andan itibaren bazı şeyleri sorgulamaya başlar. Allah'ın, yani şöyle bir şey düşünün. Mesela Güney Kutbu, eski mi yaşadığı bir yer düşünün. Buraya hiç peygamber daveti gitmemiş, vahiy ulaşmamış. Böyle bir yerde bile insan... Allah Azze ve Celle'yi bulabilecek, Rabbini bulabilecek kabiliyettedir. Bu şekilde yaratılmıştır şu ayetten ötürü. Ruhlar bu sözü verdiğinden ötürü. Eğer peygamberin daveti ulaşmamışsa o kimse Allah Azze ve Celle'yi Rabliğinde birlerse kurtulur. Rabliğinden kastımız şu. Allah Azze ve Celle yaratandır, yaşatandır, öldürendir, rızık verendir, gökten yağmuru indirendir, kainatın idaresini elinde tutandır. Bunu her insan kabul edebilecek yapıdadır. Ama peygamberlerle gönderdiği davete baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin uluhiyeti, ilahlığı, onun ibadette birlenmesi, korkuda birlenmesi, sevgide birlenmesidir. Şimdi e, Rabliğinde dedik, böyle ıssız bir adada veyahut eski gibi bir ortamda yetişen bir insan... Peygamberin davetiniyle karşılaşmasa, mesela Kur'an-ı Kerim ile karşılaşmasa ve Allah'ı Rabbi olarak bilirse o kurtulur dedik. Ama biz bunda kurtulamayız. Neden? Çünkü biz e, bu birinci ahitten sonra, ezelde verdiğimiz bu birinci ahitten sonra ikinci bir ahde muhatabız. İkinci bir söze muhatabız. O da rasullerin getirdiği vahidir. O rasuller ki insanları aciz bırakan mucizelerle gelmişler, onlara iman etmekten başka çare bulamamıştır insanlar. Biz belki Nebi Aleyhisselatü Vesselam mucizelerine hayatındayken gözlerimizle şahit olamadık. Ama bakın şu Kur'an-ı Kerim kıyamet gününe kadar devam edecek bir mucize. Öyle mucizeler var ki bunu okuduğunuzda edebiyatçısı okuyor. Edebine, edebi üslubuna, fesahatine, belagatine hayran kalıyor. Müzisyeni bile okuyor. Musiki üslubuna, bu nizama hayran kalıp Müslüman oluyor. Biyoloğa okuyor. Allah Azze ve Celle'nin insanın yaratılışı hakkında birliklerini okuyor. Okuyunca iman etmek zorunda kalıyor. Neden? İnsan anne karnındaki gelişme sürecini Nebi Aleyhisselatü Vesselam nereden bilsin? Kendi uydurmuş olsa. Teknoloji mi vardı? Ultrason cihazı mı vardı o zamanda? Bakın bu asırdaki insana hitap ediyor bu Kur'an-ı Kerim. Enam suresinin 125. ayetinde haber veriyor. Kafirlerin durumunu anlatırken diyor ki Allah Azze ve Celle, Sen onların hak söz karşısında, imanı gerektiren işler karşısında bundan yüz çevirirken, Sanki böyle göklere çıkarılmışçasına havasız, nefessiz kaldığını görsün diyor. Hava basıncı bundan 150 sene önce ve, e, icat edilmiş bir şey, tespit edilmiş bir şey. Göklere çıktıkça insanın nefesinin daraldığı daha yeni tespit edilmiş bir şey. bir Aleyhisselatü Vesselam hangi cihazla tespit etmişti bunu? Bakın bu asrın insanı ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim karşısında iman etmekten başka bir çare bulamıyor. Kur'an-ı Kerim'e iman etmek, bakın bu Allah'ın kelamıdır. Bunlar yazanlar doğrudur deyip de bunun içeriğinde geçen şeylerden yüz çevirmekle gerçekleşmez. Şimdi şöyle bir şey misal verelim. Burada hepimizin doğruluğunu kabul ettiği, dürüstlüğüne inandığı, asla kendisinden yalan beklemediği birisi gelsin. Kapıyı açsın ve desin ki ey ahali ey cemaat yan tarafta yangın çıktı ateş başladı yangın çıktı çabuk kendinizi kurtarın dese Biz de şunu desek. Biz sana inanıyoruz. Biz sana iman ediyoruz. Sen doğru sözlüsün. Sen şöyle güzel insansın. Böyle güzel insansın. Ama kılımızı kıpırdatmasak kendimizi ateşten kurtarabilir miyiz? Biz kendimizi bu ateşten kurtaramayız. O ateş gelir, bizi de kuşatır, yakar. O halde imanın gereği neymiş? O adam bize eğer doğru sözlü biri ise, biz de ona inandığımızı söylüyorsak derhal orayı terk etmektir. Veya ateşi söndürmek için gerekeni yapmaktır. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ümmeti karşısındaki durumunu böyle anlatıyor. Ben sizleri ateşten alıkoymaya çalışan bir kimse gibiyim. Sizler ise kendini ateşe ateşe atan kelebekler gibi, pervaneler gibisiniz diyor. Ben sizin eteklerinizi yakalayıp kurtarmaya çalışıyorum. Siz kendinizi zorla ateşe atmaya çalışıyorsunuz diyor. Ve şunu da bildiriyor. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir Ayrıca şunu da söylüyor, cennet nefsin hoşlanmadığı, insan tabiatının hoşuna gitmeyen şeylerle çevrilidir. Mekarihle çevrilidir. Tiks, belki insanın tiksindeyiz, insan zoruna giden şeylerle çevrilidir. O şeylere muhatap olmadıkça o cennete giriş yok. Yine cehennem insanın hoşuna gelen yaldızlı şeylerle çevrilidir. Bir insan bu yaldızlara aldanırsa doğrudan cehenneme düşer diyor. Hayat bu, imtihan bu. Şüphesiz bizler Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzu bilerek yapmak zorundayız. Allah Azze ve Celle'ye itaat ediyorsak, ona ibadet etmek istiyorsak da rastgele bir ibadet değil. Mutlaka Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah onu bir hidayet rehberi olarak gönderdi madem bize. Onun icazeti, izni meşru kılmasıyla olan bir şey olmalı. Bu yüzden buyuruyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kim olunmadığı bir şeyle amel ederse... O ameli reddolunur. Her kim bu ümmetten kendisine emretmediğimiz bir şeyle amel ederse o amel kendisinden reddolunacaktır diyor. Az önce dedik ki Fatiha suresinde Allah azze ve celle'nin gazaba uğrayanlar dediği kimseler Yahudilerdi. Neden gazaba uğramışlardı? Dinlerini çok iyi biliyorlardı. Ama amel etmiyorlardı. Neden? Çünkü ihlas yoktu. Allah Azze ve Celle karşı samimi değillerdi. Bildikleriyle amel etmiyorlardı. Hatta Allah Azze ve Celle öyle bildiriyor ki, onlar diyor Muhammed Aleyhisselat ve Sallamı dahi kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama iman etmezler. Ona tabi olmazlar yani. Demek ki bilmek yetmiyor. Nebi Aleyhisselat ve Sallama iman etmek yani onun peygamber olduğunu bilmek demek buna iman etmek demek onun sözlerine emirlerine itaat etmeyi gerektiriyor. Bakara 62'de bildiriyor Allah Azze ve Celle bunu. Öz oğullarından daha iyi tanırlar diyor. Bu yetmiyor ama Yahudilere bakın. Onların ateş ehli olduğu bildiriliyor. Gazaba uğradılar çünkü ihlaslı değiller. Bildikleriyle amel etmiyorlardı. Sapıtanlara gelelim Hristiyanlar dedik. Bunlar bilmeden amel ediyorlardı. Rastgele Allah Azze ve Celle ibadetler uyduruyorlardı. Allah Azze ve Celle'ye peygamberlerin öğrettiğinden başka şeylerle yaklaşmak istiyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara sapıtanlar dedi. Demek ki bizim olmazsa olmaz iki şartı gözetmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle'ye ibadetlerimizde olmazsa olmaz olan bu iki şart tıpkı elektriğin nötr ile fazdan oluşması gibidir. Nötr olmazsa lamba yanmaz, faz olmazsa yine yanmaz. İkisi de bir arada bulunmak zorundadır. Birisi ihlastır. Allah Azze ve Celle'ye halis kılmak, sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelmek. Duamızda, namazımızda, ibadetimizde, amellerimizde sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını amaçlamak. İkincisi de amelin doğru olmasıdır. Yani Nebi ve Sallamın sünnetine uygun olmasıdır. Bir kimse çok güzel dört dörtlük bir namaz kılar. Sünnete uygun riayet eder ama ihlası değilse eğer riya için kılıyorsa nedir? Allah Azze ve Celle bunu kabul etmeyecektir. Ha Bizim gözümüzde çok güzel bir namaz kılmıştır. İşte ihlaslı olmayınca bunu kabul etmiyor. Aynı şekilde bir kimse ihlaslı olabilir. Çok samimi olabilir. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde kılmıyorsa bu namazı, takva atarak kılıyorsa, kendi kafasından icat ettiği bir şeylerle yapıyorsa, diyelim öğle namazını tutup 5 rekat kılıyorsa, yahut 3 rekat kılıyorsa, bunun da kabul olmayacağı bildirilmiştir. Şöyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Abdest alırken ağzalar bir defa yıkamak, Önceki peygamberlerin sünnetidir. Şey, estağfurullah. Bir kere yıkamak yeterlidir. İki defa yıkamak önceki peygamberlerin sünnetidir. Üç defa yıkamak ise benim sünnetimdir. Dört defa yıkasak ne olur? Daha fazla olmaz mı bu gidişata göre? Olmaz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bundan fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiş olur diyor. Demek ki görünüşte güzel gibi gözükse dahi bazı şeyler bizi vebale sokabiliyor Rastgele amel edemiyoruz. Allah Azze ve Celle bu yüzden Enfat Suresi 42. ayetinde şöyle buyuruyor. Yaşayan delil üzere yaşasın. Helak olan da delil üzere helak olsun. Delil nedir? Allah Azze ve Celle'nin Rasul'e gönderdiği vahidir, dindir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın saldığınız takdirde sabıtmayacağınız iki şey dediği Allah'ın kitabı ve Nebi ve Vesselam'ın sünnetidir. Biz demek ki her şeyi bu iki esasa arz etmek zorundayız. Ki Allah Azze ve Celle bunu imanın esası İmanın olmazsa olmalı saymış Nisa suresinde öyle buyuruyor. Herhangi bir hususta ihtilafa düştüğünüzde tartıştığınızda onun hükmünü derhal Allah'a ve Resulüne döndürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Meselelerin çözümü böyledir. Yok iman etmiyorsa insan zaten e, onun ne Allah ile ne Resulü ile iş olmaz. Ama biz iman eden kimselersek her türlü problemimizi her türlü tartışmamızı çünkü ayette e, fe intenazatum fi şeyin diyerek e, nekre bir ifadeyle hangi şey olursa olsun ihtilaf ederse iki Müslüman bunu Allah'a ve Rasulüne götürerek halletmek zorundadır. Bir Kitaptan ve sünnetten delil olmak zorundadır. Allah'a götürülmesi Allah'ın kitabına arz edilmesidir. Bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a götürülmesi hayatındayken kendisine sorulması vefatından sonra onun yaşayan sünneti olan hadislerine sahih hadislere arz edilmesidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabelerden birisi kendisinde bir hastalık var. Vücuduna su değinmemesi gerekiyor. Su değerse tehlikeye girecek sıhhati. Bu cünüp oluyor. Ve bazı sahabilere soruyor. Siz ne dersiniz? Ne yapmam gerekir? Onlar da diyor ki su var. Su varsa gusletmen gerekir. Bunun başka yolu yok diyorlar. Ve adam gusletiyor ölüyor. Durumu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyorlar. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizi öldürsün, adamı öldürmüşsünüz. Halbuki onun teemmüm etmesi yeterliydi diyor. Burada onların hatası neydi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam ortadayken gelip ona sormamaları, meseleyi kendilerinin halletmeye kalkışması. Üstelik onlar bakın sahabe, kendilerinden sonrakiler gibi de değil. Onlar sahabe olmasına rağmen kendi kafasına göre fetva vermeleri böyle ciddi neticeleri getirmiştir. Nebi aleyhisselatü vesselamın vefatından sonra da bizler bugün onun bize bıraktığı Allah'ın kitabı ve sünnetinden mesulüz. Meselelerimizi bunlarla e, çözümlemek zorundayız. Hicri 3. asırdan itibaren baktığımız zaman insanların fırkalaşmaya başladığını, birinin diğerini beğenmediğini görüyoruz. Yani mezhep taasubu başlamış. Yani Ebu Hanife hiç kimseye dememiş ki sakın Şafii'den gelenleri almayın. Benim ne getirdiysem onları alın. Böyle bir şey dememiş. Veya İmam Malik veyahut İmam Ahmet, onların hepsi de şu sözle birleşmiştir. Eğer sahih hadis size ulaşmışsa ve benim sözüm o sahih hadise aykırıysa, olabilir bizler beşeriz. Bizim sözümüzü alın bir tarafa atın ama Allah Resulü'nün sözünü sakın bir kenara atmayın. O imamlar bu uyarıyı yapmış olmasına rağmen, bakın bu ümmet içerisinde öylesine taassuplar başlamış ki, adam şimdi şunu söylüyor, hadis söylüyorsun bak adama, ''Yok ben Hanefiyim, bunun dışına çıkamam.'' diyor o Allah Azze ve Celle dışına çıkmaman için, her türlü sözüne uyman için İmam Ebu Hanife'yi göndermedi ki. Allah Resulü ve Vesselam'ı gönderdi. Şüphesiz İmam Ebu Hanife bu ümmetin çok kıymetli bir alimidir. Aynı şekilde İmam Şafii de öyle. İmam Malik de öyle. İmam Ahmed Bin Hanbel de öyle. Bunların hangi birisini bir tarafa atabilirsiniz? Hiçbirisini bir tarafa atamazsınız. Biz hepsine tabi olmak zorundayız. Ama bunların şahsi görüşlerine değil, kitap ve sünnetten delil gösterdiği... Allah ve Rasulüne şunlar gelmiştir dediği konularda onlara uyabiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor ayetlerinde? Nisa Suresi 80. ayetinde. Rasule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bir kimse tutup da bir ikinci şahsı e, işte falana da Rasul gibi itaat etmek gerekir derse. Veya tasavvufçuların yaptığı gibi şeyhe kayben dahi itiraz etmemek gerekir. Kassal e, e, elindeki ölü gibi şeyhe teslim ol olmak gerekir derse. Bakın bu. Allah Azze ve Celle'ye bir iftira olur. Çünkü Allah Azze ve Celle sadece Resulü'nü itaat ile kendisine itaat gibi bir itaat olduğunu bilirerek göndermiştir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam da şunu ilan etmiştir. Her birinizin damarında şeytan dolaşmaktadır. Senin demeyen Allah'ın Resulü evet benim de lakin Allah Azze ve Celle bana lütfetti şeytanın bana teslim oldu diyor. O bana artık kötülüğü emredemez. Şeytanın teslimi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hiç kimseye mümkün olmamıştır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam şunu da diyor. Her beşer, her insan, her Ademoğlu hata edicidir. Her Ademoğlu hata eder. Ancak hata edenlerin hayırlıları tevbe edenlerdir. Allah Azze ve Celle'ye dönüş yapanlardır. Evet. Sözün hülasası anlatmak istediğimiz şey, bizim e, kesinlikle birilerine, bir yerlere davet etmek değil... <gülüyor> Allah Resulü dışında birilerine çağırmak değil bizim amacımız kesinlikle. Ama eğer ümmet olarak dünyanın her tarafında sadece burada Türkiye'de Ankara'da değil dünyanın her tarafında ümmet olarak bir zillet içerisindeysek. Düşman topraklarımıza girmiş Afganistan'ı Pakistan'ı şurayı burayı işgal etmiş. Bizler Allah'ın razı olmadığı bir takım hükümlerle yönetilir hale gelmişsek. Hayatımızda İslam'ı hakim kılamaz hale gelmişiz, türlü musibetlere düçar olmuşuz. Allah Azze ve Celle kevni bir takım afetlerle de bizleri e, belalara uğratmışsa bizim mutlaka sorgulamamız gereken bir şey var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Iğne usulü alışveriş yaptığınız zaman yani hileli faiz uygulamaları yaptığınız zaman, dinde böyle bir şey olmadığı halde hileyle üstü kapalı faiz uygulamaları yaptığınız zaman, bu hilecilik öyle yaygınlaşmıştır ki fetva kitaplarında şunları gördük. Diyor ki kişi diyor e, zekat vermekten kurtulmak için malını diyor hanımına bağışlar diyor. Bir sene geçmeden diyor ondan tekrar alır diyor. Bir sene geçmeyince zekat farz olmadığı için bu farzdan kurtulur diyor. Ya bu Allah'ın emrinden kaçıştır. Bunlar maalesef fıkıh kitaplarına girmiş. Ondan sonra hadis devam ediyor. Allah yolunda cihadı terk edip sırlarından, kuyruklarından tutunup dünya hayatına razı olduğunuz zaman Allah size öyle bir musibet, öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dininize dönünceye kadar bu zilleti sizden kaldırmaz. Evet şüphesiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi gerçekleşmiş. Biz hem e, dinde bir takım hileli yollarla, dinde delil olmayan şeylerle amel etmeye başlamışız. Bidatlere sünnetlerden daha fazla kıymet vermeye başlamışız. Ee, mesela e, basit bir örnekle bunu izah edebiliriz. mevlit töreni. Mevlid törenini şialar çıkarmıştır. Bunu hiç duydunuz mu? Hicri, Hicri 6. 7. asırlarda şialar çıkarmıştır. Hiçbir sahabe Peygamber Resulatü Vesselam'ın ne doğumunu ne vefatını herhangi bir merasimle anmamıştır. Hiçbir sahabe bunu yapmamıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir yol göstermemiştir. Ama bu yerleşmiş. İnsanlara bakın. Mesela Allah Azze ve Celle günde beş vakit namazı emretmiş. Ve öyle bir emir ki. Bakın zekattan kişi muaf olabilir eğer nisap miktarına sahip değilse. Hacdan muaf olabilir yoluna gücü yetmiyorsa. Oruçtan muaf olabilir sıhhati el vermiyorsa. Hatta dili dönmüyorsa kelime-i şehadeti bile söylemez değil mi? Söyleyemez. Ama namazı hiçbir halde terk edemez. Namazı hiçbir halde terk edemez. Böylesine azim bir emir olan namazı terk eden insanlar Allah Resulü'nün koymadığı bir yol olan mevlid törenlerine katılmakla sanki günahlarından böyle kuş gibi haflemiş zannediyor kendisini. İşte şeytanın en büyük aldatması budur. Allah Azze ve Celle Kev suresinde buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا onlar zannederler ki iyi bir şey yap, yapıyorlar. Halbuki onlar amelleri boşa giden kimselerdir. Şeytan onlara amellerini süslemiştir. Şeytanın amellerimizi süslemesinden kurtulmanın yolu yaptığımızı bilerek yapmak. Bilinçle yapmak, kitap ve sünnetten delille yapmak. İşte sözümüzün hülasası anlatmak istediğimiz şey budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, teşhis ettiği şey e, aynen bu ümmette gerçekleştirmiştir ve bu ümmete zillet vaki olmuştur. Kafirlere karşı ümmet olarak dik duramayan bir vaziyette olmamız bu, bu zillettir işte. Afetlerle belimizin sürekli kırılması bu zillet sebebiyledir. Ve biz tekrar dinimize dönünceye kadar bu zilleti Allah bizden kaldırmayacağını bildiriyor. Bu dinin önüne yani Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile gönderdiği dinin önüne bir takım şeyhler, bir takım hoca efendiler geçirilirse... Bakın Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Bu manada Allah'ın ve Resul'ün hükmüne rağmen bazı kimseler bu mertebeye getirilirse bu zillet bizden kalkmaz. Bugün İskender Örün'e soğulu gibi bir takım zındık kimseler çıkıyor diyor ki ben diyor Resul'üm diyor. Allah Azze ve Celle şimdi bana vahyetti diyor sorulara cevap veriyor. Bakın bu insanlar bu taklit zihniyetinin... Asırlardan beri yerleşmiş olan, bu ümmete yerleşmiş olan taklit sebebiyle onlara öylesine bağlanmış ki artık bunları anlattığınızda sözle fayda etmiyor. O diyor Rasul diyor. Yahu en ücra köşelere kadar anlatılmıyor mu? Son peygamber, son Rasul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah Azze ve Celle bunu ayetiyle ifade etmiş, Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadisleriyle açıklamıştır. Ama demek ki bunlar bir tarafa bırakıldığından bazı kimselere bu yetkiler veriliyor. Evet, e, çağırdığımız şey Allah'ın kitabı ve Rasulün sünnetidir. Sözü daha fazla uzatıp da başlarınızı ağıtmak istemiyorum. Hakkınızı helal edin. E, Allah cümlemizden razı olsun. Burada nişanlanan kardeşlerimize de inşallah e, en kısa zamanda e, Allah Resulünün sünnetine uygun bir şekilde evlenmeyi, düğünü gerçekleştirmeyi nasip etsin. Ve evlilikleri boyunca da kendisine itaat İtaatkâr olarak yaşamalarını, ömürlerini bu şekilde devam ettirmelerini nasip eylesin. Amin. Allah cümlemizi hakkı hak bilip ona ittiba etmekle rızıklandırsın ve batılı da batıl olarak tanıyıp ondan uzak durmakla bizleri rızıklandırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illa en tevahdek ve estağfurke ve etubiyleyekim.